Bilmemişler, bulmamışlar, olmamışlar. Niye? Yani birin farkında değiller, yesinler, isinler, yatsınlar. Bunun için olduktan sonra hayvanlar da aynı şey için gelmiştir kâinada. Hayvandan para bir kalmadı insanın. Hani maneviyat, hani Allah sevgisi. Allah! Hani Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme muhabbet, ondaki incelik, ondaki saadet, ondaki necat, nerede sende? Hani nişanem, hani Muhammed nişanesi üzerinde, göster bana bir tanesi. Hani namaz kılmıyorsun, Niçin kılmıyorsun diye soruyorum sana. Kalbin temizliyorsun. E Resuller Resulü ayakları şişmiş namazı var diye. İşte sur -i tefsirine bakın. Hz. İlyas Aleyhisselam ölürken ağlıyor. melek soruyor kendisine. Diyor ki ya İlyas sen bir nebi zişansın. Ölümden mi korkarsın? Haşa. Diyor ki Rabbime ibadete doyamadım. Rabbime kulluğa doyamadım ben. Onun için ağlıyorum diyor. Ne büyük nimet. Ne büyük saadet, ne büyük devlet, vücutta ruh. Rabbe kumluk ediyorsun. Alnını secdeye koyuyorsun Hak'ka karşı. Abdelliğe ve <gülüyor> mağbudiyet binleşiyor. Tekarruf var. Miraç var secdede.